1783 numaralı konu, Hazreti Ali'nin Hazreti Ömer'e nasihatta bulunması, Hazreti Ömer bir gün Hazreti Ali'ye, ey Ebal Hasan, bana nasihatta bulun, dedi, bunun üzerine Hazreti Ali şunları söyledi, Yakinini, kesin bilgi ve inançlarını, şüpheye dönüştürme ve zanlarını hakikat sanma, şunu da unutma ki senin için ancak dünyada vermiş olduğun sadakalar, yaptığın adalet ve giyip de eskittiğin ve çürüttüğün şeyler vardır, bu sözleri dinleyen H.Z. Ömer de ''Doğru söyledin ey Bal Hasan'' dedi.